in cenab-ı hak muhtelif ayetlerde o o dehşetli manzaradan bahsediyor. Yokulur <gülüyor> insan yömizin eynel mefer. O insan kaçak bir yer var mıdır der. O kıyamet çok büyük bir infilak. İşte orada dağlar malum ayet-i kerimede. Şeyler malum, denizler malum. Hepsi alt üst olacak. sama alt üst olacak. Çocuklarda biri dehşetli korku Müzemmin Suresinde saçları ağırmış ihtiyarlar İşte Burada kimler selamete erecek? Dünyada dost olanlar Cenab-ı Hakk'ın La ve lahim yâhsünün Onlar üzülmeyeceklerdir, mahzun olmayacaklardır. Cenab-ı Hakk'ın himayesi olacaktır. Dünyada da huzur ister sarayda ister samanda yaşa dünyada da Ela bizik la tatminnül kulüb Kalp ne kadar Cenab-ı beraber. işte peygamberler. Cenab-ı Hak her peygamberle ayrı ayrı misal veriyor. Süleyman Aleyhisselam ayrı, Yusuf Aleyhisselam ile ayrı, Eyyub Aleyhisselam ayrı. Yani hayatımız hangi çeşnideyse Cenab-ı Hak bize bir peygamberin haliyle misal veriyor. Yani orada da Cenab-ı Hak kul, geçti, kul geldiği zaman, Ya Rabbi çok varlık vardı, imkanlar bugün yarın derken ölüm geldi çattı. E sen Süleyman kulundan daha mı imkanlıydın, daha mı varlıklıydın? Hastaydım vesaire, malım, mülküm, her şeyim gitti. Hasta, hasta oldum vesaire, uyup kulumdan daha mı müşkül durumdaydım? Patronum vardı vesaire vardı, şuydu, buydu, Yusuf kulumdan daha mı zor durumdaydı? Velhasıl Cenab-ı Hak orada bütün mazeretleri kabul etmeyecek. Ondan okunan Haşr Suresi'ndeki ayette, 19. ayette, Cenab-ı iman edenler, Allah'tan korkun, herkes yarını ne hazırladığına baksın. Yarın ahiret. Bizim için belki, insan bir fikir için ahiret bin yıl, iki bin yıl, üç bin yıl belki çok uzun bir merhale. Fakat bir sonsuzluğun yanında bir damla. Efendimiz parmağını suya daldırın diyor. Ne kadar damla var? İşte o dünya hayatı. Sonsuz deryalara bak, o da ahiret hayatı. Mekkeliler ağır zulüm görüyorlardı. Kendi işlerindenler. der ki biz bu kadar Allah'a kul olmaya çalışır, Her türlü zulme katlanıyoruz. Müşrikler rahat rahat sere serpe geziyorlar. Efendim buyuruyor. Onların sere serpe gezmeleri, nefsani planda onlar sizi onları varacağı yer ateştir buyuruyor. Efendim bu ayet üzerine parmağını bir suya daldırın diyor. Bakın diyor ne kadar damla var. İşte dünya hayatı. Derya ile ise ahiret hayatı. Bitmeyen, gömül hulut, bitmeyen hayat. De Cenab-ı Hak, ey iman eden Allah'tan korkun, herkes yarına ne hazırladığına baksın. En büyük seyahati bir hazırlıkla gidiyor, en ufak bir seyahati, bir dünya seyahatine. Bu ebedi bir yolculuk. Allah'tan korkun, çünkü Allah yaptığını haberdardı bu Cenab-ı Hak. Cenab-ı Hak bizi bir ihtar ediyor, ondan gelen ayette. Allah'ı unutan, Allah'ın da onları kendine unutturduğu kimseler gibi olmayın. Bu yoldan, onlar bu yoldan çıkan kimse İnsan Allah'ı unuttuğu zaman Günah işlemeye başlar Besmele çekerek dedikodu etmez Besmele çekerek bir çelme takmaz Besmele çekerek kandırmaz Onun için Tek selamet yolu Rabbimizi unutmamak Cenab-ı Hak bize elhamdülillah 124 bin küsur peygamberimiz En büyük nimet Ümmet-i Muhammed kıldı Onu ayet-i kerimede Üsve-i Hasene buyuruyor Ayet-i Kerime'de Nisa Suresi 80. kim Allah ruhuna itaat ederse Allah'a itaat etmiş olur buyuruluyor. Efendimiz bizim için çok ilahi büyük bir nimet, büyük armağan. İşte efendim bu kişi sevdiğiyle beraberdir. Sahibi onunla beraber oldu hep. Tövbe suyla Cenabı onları methediyor. İslam'a ilk gire bu hacirler, ensar ve onlara tabi olan İslam sahipleri. Onlar gibi olmamızı arzu ediyor. İşte o zaman biz ile kendimizi bir mizan etmemiz lazım. Sabi'nin Allah Resulü'nü olan muhabbetleri ne kadardı, bizim ne kadar? Biz ne kadar hayatın fedakarlığı içindeydik? Onlar ise Allah Resulü'nün bir gönlünü hoş etmek için her türlü meşakkatleri, bir nimet biliyorlardı. Canım, malım, her şeyim sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Bir mizan, bir kıstas, biz bu bu muhabbetin neresindeyiz? Onlar nasıl Allah razı talebesi ise biz de Allah razı olsun 1500, 1400 sene sonra gelen talebeleriyiz. Servetimiz varsa onu bir mizan etmeliyiz. O nasıldı onun serveti ki? Onun serveti çok fazlaydı. Galimetlerden beşte bir geliyordu. O beşte biri dağıtmadan, kendine ait hissiye dağıtmadan rahat edemiyordu. Evine az bir şey gönderiyordu. En sonunda evinden de onu getiriyor, onu da dağıtıyordu. Ondan sonra gelen kimseye karşı utanıyordu, bir şey veremediği için. Cenab-ı İsra suresinde başını çevirmedi. Kavlen meysura diyor. Onlar hiçbir şey veremiyorsan, imkânın bitmişse diyor. Hiçbir tatlı birkaç söz söyle buyuruyor. Biz ne kadar bu halin içindeyiz? Yokluk karşısında ne kadar onunla beraberiz? Başımızdan bir imtihan geçtiği zaman. İşte Ayşe Validemiz diyor, Allah Resulü de Medine'de 3 gün üst üstte arpa ekmeğiyle doymadı buyuruyor. Çileler karşısında ne kadar onunla beraberiz? Taiftekileri gelin demedi. Kendisi taşlanmayı göze alarak Taif'e gitti. Daima bir Müslümanın çilesi onun çilesiydi. Onu rahat ettirmeden huzur bulamazdı. Demek ki biz çileler karşısında ne kadar Efendimizle beraberiz? Zaferler karşısında ne kadar onunla beraberiz? Mekke fethine girerken devenin bir secde halinde giriyordu. Etrafına esas hayat, ahiret hayattır buyuruyordu. Yetimler, garipler kimsede karşısında ne kadar onunla beraber ve onun yakınıydık. O sık sık soruyordu. Bugün bir yetim başı okşadınız mı? Evlat yetiştirme ne kadar onunla beraberiz? Hep kendimizi Cenab-ı Hak'ın bize lütfettiği o ilahi bir arma ilahi bir kıstas, fahri kainat, rahmeten lil alem'in ve ona da bir ümmet olmanın ödeyeceğimiz bir bedel var. İşte sahibi o bedeli ödemeye çalıştı. Cenab-ı Hak bize de lütfuyla, keremiyle ihsan eder inşallah. Ayet-i kerime o sabiye maceri ensarı tabi olan ihsan sahipleri, takva sahiplerini eyler inşallah. Cenab-ı Hak kendisine gerçek bir kul, takva sahibi bir kul olabilmeyi, Efendimiz'e de layık bir ümmet olabilmeyi, cümlede ihsanı, ikram eylesin. Evlatlarımızın mürüvvetini görmeyi, Cenab-ı Hak onlara dini, imanı, vatanımı, hayırlı evlatla yetiştirmemizi nasip eylesin.